Bir de Allah'ın El-Fetah ismi vardır. Hazır bir araya gelmişken anlatmaya devam edelim isterseniz. Bir konuda eğer zorluk çekiyorsak Bilelim ki, Allah onu seviyor. Zahmet çekiyor ve fedakarlık yapıyorsa, Bilelim ki, Allah onu seviyor. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Bir kul, diyelim ki rahatsızdır, O rahatsızlığına rağmen, Kalkıp abdestini alıyor, namazını kılmaya çalışıyor. Hatta ayakta kılabiliyor, oturarak kılıyor. Bu bir örnek verdim sadece. Bu her konuda böyledir. Diyor, Allah meleklerine buyuruyor ki, kullandığı kelimeyi söylüyorum. Diyor, buyuruyor ki, peh peh şu kuluma bak hele. Peh peh. Şu kuluma bak hele. Bak hele nasıl yapıyor. Allah okul ile iftihar eder, övünür. Kuluma bak diyor hele. Nasıl da kendini zorluyor, nasıl da çabasını, gayretini sarf ediyor. Bak benim için nasıl yapıyor. Evet. Elbette ki Allah tehh eder mi? Demez. Ama kul kendi seviyesine göre bunu anlamalıdır. Yani Allah'ın o hali nasıl sevdiğini evet, beyan etmek için böyle buyuruyor. Bu sadece ibadet içinde değildir. Hayatı yaşarken bize ağır gelen, zor gelen her ne varsa onu yaptığımızda işte, Rabbimize imanımızı ispatlamış oluruz. Diyelim ki biri konuştu, biz konuşmasından incindik. Ama ya Rabbi, senin hatırına, senin için buna cevap vermiyorum. İşte, Allah'ın seveceği bir hareket, bir tavır. İmanını ortaya koyduğun bir hareket, bir tavırdır bu. Onun için yapmışsın. Senin için bunu yütüyorum ya Rabbi. Bir de karşındaki yanlış yapmış, bir de üstüne ikram etsen, iyilik yapsan ne olur? İşte karşılığını Allah'tan bekleyeceğin bir hal, bir tavır bir amel işlemişsin sen de yanlış yaptığında Allah o yanlışın üzerine hem seni affeder mahfuret eder bir de üstüne ikram eder sen bir kul olarak bunu yapıyorsun da ben senin Rabbin olarak bunu sana yapmaz mıyım sen buna layıksın der ama yok o bir söyledi ben iki söyleyeyim Nefsini öne aldı. Allah'ın önüne aldı nefsini. Allah'ın rızasını gözetmedi. Onun hesabını yapamadı. İmanını, Allah'a olan sevgini ortaya koyup ispatlayamadı. İmanını kendine ispatlaman lazım. Allah bunu biliyor zaten. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cem'i el enbiyeyi vel muselin. Ve ila cem'i el enbiyeyi. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın Fettah ismi lüzum sırasına göre 70. esmadır. Yani bu isimle beraber Allah'ın 70 tane ismini hep beraber anlamış olduk. Anlamış oluyoruz. Geriye 29 esma kalıyor. Allah tamamını erdirir inşallah. Tetah demek ayran demektir. İki şeyi birbirinden ayran demektir. Açan rahmet kapısını açan, rızık kapısını açan, mağfiret kapısını açan, af kapısını açan, yani Allah'ın bütün isimleri açandır. Allah isimleriyle tecelli edip açıyor. Açınca isimleri tecelli ediyor yani. Allah fetahtır, açıyor, ismi tecelli ediyor. Neye göre? Kulun haline göre, durumuna göre, imanına göre, onun yürüdüğü yola göre, niyetine göre, hedefine göre Allah fetahtır, açıyor ve kulun önünü açıyor. Bir de Ayran demektir, ayıran. Neyi ayırıyor? Ayrınca da arasını açıyor. Hakla batırın arasını ayırıyor. İmanla küfrün arasını ayırıyor. Müminle müşrigin arasını ayırıyor. Neyle yapıyor Allah bunu? Vahiyle yapıyor. Vahyini indirmiş, küfürle imanın arasını açmış. Hakla batırın arasını ayırmış, açmış. Yani artık küfür de bellidir, iman da bellidir, şirk de bellidir, hak da bellidir, basur da bellidir. Ayırmış hepsini birbirinde. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır, ayran demektir. Bununla beraber kim haklıdır, kim haksızdır? Kur'an arasını ayırıyor ama insan bunu kabul etmeyebilir. Kur'an'a göredir bu yalnız. Ahirette de hükmünü verip gene ayırır. Allah kıyamet günü için ayırım günü dedi. Ayrım günü. Yani müminler de kafirlerin, münafıkların birbirinden ayrıldığı gün. Kıyamet günü ayrım günüdür. Allah kıyamette de bu ayrımı yapacak. Allah fetahtır. buyurdu ki ayet-i kerimede Efe men şerhallahu sadrahu lil İslam. Allah kimin göksünü İslam'a açmışsa şerh etmişse şerh demek yarmak demek açmak demektir. Allah kimin gönlünü, kalbini, göksünü İslam'a aşmışsa فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ O Rabbi katında bir nur üzeredir. فَهُوَ عَلَى Rabbi ile beraberdir. Bir nur üzeredir o. فَهَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ Yazıklar olsun dedi Allah. Onlara veyl olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşmış. Kas katı olmuştur. Onlara yazıklar olsun. Onlara veyl olsun dedi. ke fidelâlin mübîn Onlar apaçık delalettedirler. Kimler? Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşmış olanlar. Kas katı kesilmiş olanlar. Allah'ın zikri demek, Kur'an demektir. Allah Allah diye Allah'ı zikretmektir. Allah Kur'an diyebilirdi. Vahiy diyebilirdi. Ama zikir dediyse her iki manayı birden anlamak gerekiyor. Birini alıp birini bırakırsan eksik olmuş olur. Ötekine zulmetmiş olursun, onu gizlemiş olursun. Eğer biri Allah'ı zikretmiyorsa, Allah Allah deyip Allah'ı zikretmiyorsa, bu bir. İkincisi, hayatı yaşarken her konuda, her ne olursa olsun bu konudaki Rabbimin emri nedir? Rabbim bu konuda neyi vahyetmiş deyip, evet, Kur'an'a, Kur'an Allah'ın zikridir, müracaat edip, yani Allah neyi vahyetmiş deyip, ona uygun yapmıyorsa Allah'ın zikrinden yüz çevirdik demektir. Aslında ikisi aynı şeydi. Bunu söylerken de Allah'ın bu konudaki emri, hükmü nedir diye baktığında da Allah'ı hatırlamış, zikretmiş oluyorsun. Bir de Allah'ın vahhiyle bakmış oluyorsun. İkisini beraber yapmış oluyorsun yani. Eğer biri böyle yapmıyorsa kalbi katılaşmış demektir. Oysa ki aşkla, muhabbetle Rabbim ne söylüyor bu konuda? bana vahyi nedir, emri nedir, nasıl yapsam Rabbim benden razı olur, beni sever demiyorsa biri, Allah'ın zikrine karşı kalbi evet, kas katı kesilmiş demektir. Ve Allah o apaçık bir delalettedir dedi. Apaçık. Yani bunu görmemek mümkün değildir. Kör bile bunu görüyor ki bu adam delalettedir. Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Allah'ın zikrine karşı kalbi katil açmış evet Allah kimin kalbini İslam'a açarsa o Rabbi katında bir nur üzere değil midir dedi kalbi İslam'a açılmışsa bu durumda o nur üzeredir yani gittiği yol nurlüdür yolu aydınlıktır neyle aydınlıktır Allah'ın vahviyle Bu başlangıçtı yalnız. Bir de bunun manevi boyutu vardır. İslam bir bütündür. Sadece zahiri tarafına bakıp manevi tarafını eğer eksik bırakırsak, anlamazsak onun içini anlamamış oluruz. Manevi olarak da Allah insanın kalbini İslam'a açıyor mu? Elbette ki. Açmaz mı? Yoksa Allah kelimeyi neden böyle kullansın? Göksünü İslam'a şerh ederse dedi, buyurdu. Göğüs İslam'a açılır. Açılınca o Rabbi katında bir nur üzere olur. Yani Allah oradan ona eder. Bunun nasıl olduğunu da söyleyeyim. Bu da Allah'ın zikriyle olur yalnız. Evet. Allah'ın zikriyle. Gönül, Allah'ın zikriyle yumuşar. Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle yanar. Öyle bir hal alır ki artık Allah'ın onun o göksünü şerh etme zamanı gelmiştir. Eğer ondan önce böyle bir tecelliyle karşı karşıya kalırsa ölür. Toz duman olur. Yani onun o kuvama Allah'ın zikriyle o kuvama gelmesi gerekir. Yani kas katı kesilmiş bir kalbe bu tecelli olmaz. Allah'ın zikriyle yumuşamış gönüle o göğse o tecelli olur. Allah bu tecelliyi bir anda yapar. Ama o ana kadar o da Allah'ı zikretmiş yalnız. Tecelli edince bu tecelli gökse yapılıyor. Göksün tam ortasına yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Tecelli edince göksünde tıpkı bir pencere açılır gibi... Orası birden toz duman olur. Toz duman olan kendi varlığıdır, benliğidir, göğsünün benliğidir. Rabbinin güzelliğini, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhun güzelliğini buradan göğsünden müşahade eder. Kendisi mi göğsünü gördü, yoksa göğsü mi gözünü gördü, bunu anlamaz o anda. Ama ruhunu mu gördü yasa Rabbi mi gördü bunu da anlayamaz. Hepsi birbirine karışıktır. Aklı başına gelinceye kadar bunu anlayamaz. Aklı başına gelinceye kadar demek yani bunu anlamaya çalışıncaya kadar. Anlamaya çalışır, anlar kez zorlanır. Yapması gereken şey nedir? Bunu mücidine sormaktır. Allah böyle bir tecelliyle tecelli etti. Bu ne demektir? Ne demektir bu? Allah'ın o kulun göksünü İslam'a şerh etmesiydi. Onu katında bir nur üzere kılmasıydı. Sırat-ı müstakime koymuş ve nur üzerine onu kılmıştır artık. Onun gittiği yol nurlu yoldur artık. Allah ona artık o şerh ettiği yerden İslam'a şerh ettiği yerden sürekli daimi olarak vahyeder. Artık o hak üzerindedir. Rabbi ile beraberdir. Rabbinin nuruyla beraberdir. Allah hepimize bunu ihsan eder inşallah. Gönlümüzü, kalbimizi, göksümüzü İslam'a şerh eder inşallah. Mesela bir zahiri bilgiyle anlamış olsak, zaten birazcık zahirini okumuş oldum. Okuyayım zahirini. Ne demiş mesela meharinde? Demek ki Allah kimin bağrını İslam'a açmış ise, işte o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? O halde vay kalpleri Allah'ın zikrinden kaskati olanlara, onlar apaçık bir sapıklık içindedirler dedi. Bu yetti mi? Şimdi bu bunu böyle anladık. Ayeti anlamış olduk mu? Olmadık. Allah'ın bağrını İslam'a açması ne demektir? Ne dedi? Efe men şerehallahu sedrehu Nil İslam Sadrını göksünü İslam'a açtığı kimse fehuve ala nurin min rabbihi Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? Elbette ki bir nur üzeridir buyurdu. Allah'ın gökçü İslam'a şerh etmesi ne demek? Eğer tefsir yapacaksan seni bunu söylemen gerekir. Bunu yapman gerekir. Allah'ın bir kulunun göksünü İslam'a şerh etmesi ne demektir? Devabı zaten bunu beyan eder. Allah'ın zikrinden yüz çevirmişse kalbi kas katı olmuştur. Böyle bir Göğüs, sadır, İslam'a şerh olmaz, açılmaz. Neye açılır? Allah'tan başka her şeye açılır. Allah'a teslim olmaktan başka her şeye açılır. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın vahyine teslim olmak, Allah'ın tecellisine teslim olmak, el Esma'ul ül husnasına, ismine teslim olmaktır. Bu imandır aynı zamanda. Evet, ayetler biraz uzun, biraz fazla olduğu için kısa kısa okuyacağım. Vala teşteru bi ayati semenen qalila. Ayetlerimizi az bir pahaya satmayın. Öyle ucuza satmayın. Üç kuruşa satmayın. Yani bir dünya menfaati elde ederiz diye ya da birileri bizi öfsün. Alimdir desin, biliyor desin diye ayetlerimizi böyle ucuza satmayın. Yani hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyun. Korkmayın, endişe etmeyin. Ahireti dünyaya, dünyadakilerine tercih edin. Ve men lem yahkum bima enzelallah, her kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ve ulayke hum kafir. İşte kafir olanlar onlardır. Allah'ın hükmüyle hükmetmezse. Allah'ın hükmüyle hükmetmek demek Kur'an ile hükmetmek demektir. Allah neyi söylemişse, nasıl hüküm vermişse Allah'ın hükmü budur deyip onu kabul edip uygulamak demektir. Hem kendisine, hem ailesine, hem iş yerinde işine, hem bütün varlığa mahlukata Allah'ın hükmüyle hükmetmek değilse onlar kafirlerdir dedi Allah. Kafirlerdir buyurur Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerdir buyurur, fasıklardır buyurur. Evet ayrı ayrı ayetlerdir bunlar. Ve men lem yahkume yahkum bima enzirallah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ve ulayi khamuz zalimun işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Önce kafirler dedi, sonra zalimler dedi. Bir de onlar onları zalimle etmiş. Ve <gülüyor> men lem yahkum bima anzalallah fa ulayke hum Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Kafir, zalim, fasık aynıymış. Bunların hepsinin sebebi Onların Allah'ın hükmüyle Hükmetmemiş olmalarıydı. Biz de bakacağız Allah'ın hükmüyle hükmediyor muyuz Etmiyor muyuz Yoksa kendi hükmümüzle mi hükmediyoruz evet, Bu soruya verilecek cevap Yüzde doksan Dokuz demeyeyim Yüzde doksan olsun kendi hükmümüzle hükmediyoruz. Allah'ın hükmüyle hükmü etmiyoruz. Hatta Allah'ın hükmünü bilmiyoruz. Onu öğrenmeye bile tenezzül etmemişiz. Allah'ın hükmü nedir? Onu anlamaya, onu öğrenmeye bile tenezzül etmemişiz. Gereksizdir demişiz. Benim aklım var, ilmim var, geleneklerim var, bilgim vardır. Ben hükmü ederim demişiz. Allah ne buyurdu? Allah'ın hikmiyle evet, kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Bunlar cehennemliktir dedi yani. Allah'ı ciddiye almamak öyle basit bir şey değildir. Bu Allah'ın kabul etmeyeceği bir şeydir. Fela Rabbüke la yu'minune hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum Allah kendine yemin ediyor Rabbine yemin olsun ki dedi Rabbine yemin olsun ki onlar kendi aralarında çıkan sorunlardan dolayı çapraşık işlerinden dolayı seni hakem edip sümme lâ yecidû fî enfusihim haracan mimma qadeyte sonra onlar senin verdiğin o hükümde Allah'ın hükmüyle hükmediyorsun o hükümde gönüllerinde kalplerinde nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın ve yeslîmû teslima tam bir teslimiyetle o hükmü kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Herhangi bir konuda, konu ne olursa olsun, ister bizim faydamıza, ister bizim zararımıza olsun, o konudaki Allah'ın hükmünü eğer gönlümüzde bir ağırlık duymaksızın, hissetmeksizin kabul etmediyse, Allah tam bir teslimiyette hem de bu durumda onlar iman etmiş olmaz dedi. Hasıbı kabul etse gönlünde ağırlık duysa bile Allah ona mümin değildi. Allah'ın hükmünü kabul etmemiş. Allah'ın hükmünü kabul etmemek demek Allah'ı kabul etmemek demektir. Allah'ın sözünü kabul etmemek demek Allah'ı kabul etmemek demektir. Ve yekuluna amennâ billâhi ve bir Resul. Bir de onlar diyorlar ki, biz Allah'a iman ettik ve ve bir Resul dedi. Ve Resul demedi. Ve bir Resul. Resul de. Allah'ın Resulüyle Resule iman ettik. Onun gibi. Onunla iman O olarak iman ettik demektir bu. Bir de böyle söylüyorlar. Ve ete'na ve biz itaat edenleriz. Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Summe yetevalla fariqun minhum min ba'd zali. Sonla onlardan bir kısmı bunun arkasından yan çiziyor. Yani itaat etmiyor. Ve ma ulayike bil mu'minin Bunlar mümin değildirler. Ama iş lafa geldiğinde Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. Ama sonra yan çiziyorlar. Yani işine gelmeyen yerde Allah'ın hükmünü kabul etmiyor, itaat etmiyor Allah'a Resulüne. İşte bunlar mümin değildir dedi Allah. Wema ulaike bil mu'minin. Bunlar mümin değildirler. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Ne diyeceğiz? Sadakallahu'l-Azim. Allah doğruyu söylemiştir. Bunun dışında kim bir şey söylerse o da yalan söylemiştir. Allah'ın hekmi karşısında, emri karşısında yan çiziyorsa biri, ben bunu kabul etmiyorum diyorsa, ben bundan daha iyisini biliyorum diyorsa, bundan daha iyisi vardır diyorsa, o mümin değildir dedi Allah. Niye bunu böyle tekrarlayarak söylüyorum? Kimse kendini kandırmasın. Yani seni yaratan Allah'ı sen kabul etmedinse, verdiği hükmü kabul etmedinse, ben senden daha iyi biliyorum, senden daha güzel hüküm veriyorum. Benim verdiğim hüküm seninkinden daha güzeldir dediyse biri o nasıl mümin olsun? Allah onu kabul etmiyor. Ama bu hükmün her yerde geçerli olması gerekir. Kur'an her bir insana tek tek ilmiştir. Hanımına muamele ederken Allah'ın hükmü geçmelidir. Çocuğuna muamele ederken Allah'ın hükmü geçmelidir. İnsanlara muamele ederken Allah'ın hükmü geçmelidir. Kendine muamele ederken Allah'ın hükmü geçmelidir. Geçmiyorsa Allah bunlar müminde olur dedi. Ama onlar söylüyor. Biz Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. Ama sonra yan çiziyor. İş Allah'ın hükmüne gelince yan çiziyor dedi. وَمَنْ men yuti Allah ve rasuluhu ve yahsha ve Her kim de Allah'a itaat eder, Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkup duyarsa, Allah'a karşı edepli olursa Allah'ın büyüklüğü karşısında, azameti karşısında, evet. hüşu içinde olursa, saygılı, edepli olursa, emri karşısında, ve yetekhi, ve takva sahibi olursa, bu sorumluluğu bilip, gereğini yerine getirirse, fe ulaikehumul faizum, işte, muradına erenler, kurtuluşa erenler bunlardır. Evet. Allah'ın El-Fetâh ismini beraber anlamaya çalışıyorduk. Eğer Allah'ın Fettah ismi bir kulda tecelli ederse nasıl olur? Allah Fettah'tır. Gönülleri İslam'a açandır. Gönülleri kendisine açandır. Rızık kapısını açandır. Mahfiret kapısını açandır. Yani isimlerin tecellisinin kapısını açandır. Eğer Allah'ın Fettah ismi bir kulda tecelli ederse, o da gönüllerin İslam'a açılmasına vesile olur. Yani Allah gönül kapısını onunla açar. Evet. Gönülleri nasıl İslam'a açıyor? Gönülleri Allah'ın sevgisini açar. Gönülleri imana açar. Gönülleri Allah'a teslim olmaya açar. Ama açabilmesi için, Önce onun gönlünün açılmış olması gerekir. Yoksa kendi gönlü açılmamışsa o nasıl yardım edebilir? Gönülleri nasıl açabilir? Bu durumda onun nasıl yapması lazım? Gönlü İslam'a Sazri İslam'a açılmış olanlarla beraber olup onunla beraber bu işi yapması lazım. Yoksa bunu beceremez. Yoksa bu onun için mümkün olmaz. Kendini kandırmış olur yani. Evet. Gönülleri Allah'ın vahyine açmak, hikmete açmak, ilme açmak, gönülleri cennete açmak, gönülleri cennet olmaya açmak. Bütün bunların hepsi de neyle yapılır? Nasıl yapılır? Hepsi sevgiyle yapılır, aşkla yapılır, muhabbetle yapılır. Bütün bunlar yapılırken bir de sabırlı olmak gerekir. Yani bir de sabırla yapılır. Ama bütün kapılar hepsi El-Esma'ul-Husna'nın yani Allah'ın isimlerinin kapısıdır. Allah'ın Fetah isminin kapısıdır. Her bir isimde Fetah olan Allah tecelli ediyor. Mesele gönülleri Allah'a aşmaktır. Eğer birileri bunu yapıyorsa, yapmaya çalışıyorsa Allah'ın Fetah ismi tecelli etmiştir. Aynı şekilde biri birine yardım ediyorsa, hangi konuda olursa olsun Allah'ın Fetah ismi orada tecelli etmiştir. Diyelim ki rızık için yardım etti, orada Allah'ın Rezak isminin kapısı ona açıldı. Fetah ismi Rezak ismiyle beraber tecelli etti demektir. Biri birinin af olması için araya girdi, Başka birine onu affettirdi. Allah'ın Afu ismiyle Afu ismi ona açıldı. Fettah ismiyle açıldı. O da aynı şekilde Allah'ın Fettah isminin tecellisine mazhar olur. Allah'ın Fettah ismi onda tecelli eder yani. Evet. Allah'ın Fettah ismi bir de ayran demekti ön yجمع بيننا ربنا de ki onlara Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak. Summa yaftahu bainana hak. Sonra aramızda hak ile fetih yapacak, fetih yapacak. Yani aramızı açacak. Hak kimdedir? Batıl kimdedir? Kim doğru yapmış, kim yanlış yapmış Kim hakta, kim batıldadır Allah aramızı ayırıp Hükmünü verecek Ve huvel fetahul alim Ve o Allah fetah ve alimdir Allah fetah'tır Arayı ayırır Müminle kafiri birbirinden ayırır Cennetle cehennemliği birbirinden ayırır Fetahtır, alimdir Kimin Cennetli, kimin cehennemli, kimin hakta, kimin batılda olduğunu bilir Allah. Fettah ismi alim ismine göre, ilmine göre tecelli ediyor. Ve laqad saddaka alayhim iblisu zannahu. Allah buyurdu ki andolsun ki iblis zannını doğru çıkardı. Zannını tasdik etti. Evet. hangi konuda zannini doğru çıkardı kendisine tabi olmanızda insanların kendisine tabi olmasında zannini doğru çıkardı İlla feriken minel müminin ancak müminlerden bir fırka bir grup hariç gerisi hepsi iblise tabi oldu. İblis huzurdan kovulurken Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar insanların tekrar dirileceği güne kadar mühlet verirsen ben bunların secdeye layık olmadığını ispat ederim demişti. Senin sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım gelenlerin önlerinden arkalarından, sağlarından, sollarından gelip bunların hepsini kendime bağlayacağım demişti. Senin ihlaslı kulların müstesna demişti yalnız. Sana karşı olanların olanlar müstesna demişti. Evet, Allah da buyuruyor ki, İblis bu zanını, bu sözünü doğru çıkardı. Müminlerden bir fırka hariç, gerisi hepsi ona uydu hepsi şeytana tabi olur. İlla fariqen minel müminin. Müminlerden bir fırka müstesna dedi. Bu gerçekten insanlık için dehşet verici bir durum. Müminlerden bir fırka hariç gerisi hepsi şeytana tabi olur. Tabi olmayanlar kimlerdi? İhlaslı olanlar, Allah'a karşı samimi olanlar. Benim derdim sensin ya Rabbi diyenler. Eğer sevmiyorsan, senin ihlaslı olman mümkün değildir. Yani bir şeyi sevmiyorsun, ben bunu istiyorum dersen, ihlas olur mu orada? İstediğin kadar çaba gayret sarf et. Sen sevmemişsen ihlaslı olamıyorsun. Sevdinse, bir şeyi sevdinse ben bu şeyi istiyorum dediğinde ihlaslısın, Doğru sözlüsün. İhlas demek halis demek. Saf demek. Yani senin saf Allah'ı istemen gerekiyor. Bunun için de onu sevmen gerekiyor. Ona aşık olman gerekiyor. Sevmeden, aşık olmadan ihlaslı olamıyorsun. Yok böyle bir şey. Nefsin için istediklerin, isterse bu cennet olsun. Ya Rabbi ben cenneti istiyorum deyip gece gündüz ibadet yaparsam, sizce Allah buna teşekkür eder mi? Etmez. Allah teşekkür etmeyeceğini söylüyor. Bu ayetlerin içinde eğer oraya varabilirsek o da var. Allah buyurdu ki, Allah'ın rızasını, Allah'ın cemalini, vechini isteyerek yaptığınız işlerin dışında işlerden başka hiçbir işiniz şükrana layık değildir. Teşekküre layık değildir. Erdaslı eh, olmak imanı gerektirir. Taklidi de hakiki imanı gerektiriyor. Hakiki Eğer biri Allah'a iman ederse, asla bu imanından cayması mümkün değildir. Küfre düşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İman ederse ama, İslam'a girerse değil, İslam'ı kabul ederse değil, iman ederse, Allah ile mutmain olursa, emin olursa, Evet, ayet devam ediyordu. Ve ma kana lahu aleyhi min sultan. Oysa ki Allah dedi halbu ki şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Hiçbir gücü, hiçbir saltanatı yoktu. İlla ancak dedi Allah, bunu neden böyle yaptık? Bunu neden böyle müsaade ettik? Li ne'leme مَنْ يُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ İnsanlardan kimin ahirete iman ettiğini bilelim diye, bunu görelim diye, siz de bunu bilip göresiniz diye. Şeytana uyanlar ahirete iman etmemiştir dedi. Bana iman etmemiş demedi. Resulüme iman etmemiş demedi, Kur'an'a iman etmemiş demedi, ahirete iman etmemiş dedi. Neden? Neden? Ahirete iman etse, dünyayı ahiretine kurban edecek çünkü. Dünyasını ahiretine kurban etmiyor, edemiyor. Gücü buna yetmiyor. Ahirete iman etmemiş bu demektir. Min men ve min ha fişek. Kim, hanginiz ahirete iman etmişsiniz, hanginiz... Ahiret hakkında, şek içinde, şüphe içindesiniz. Evet. Bunu ayıd edelim diye buna müsaade ettik. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزًا وَمُحَقَّقِكِ سَنِنْ Rabbi'n <gülüyor> Her şey üzerinde gözetendir. Bu ayetler hepsi birbirinin devamıdır. Ayet devam ediyor. قُلُدْ اُلَّذ۪ينَ za'amtun min dunillah de ki onlara Allah'tan başka ilah saydıklarınızı istediğiniz kadar çağırın onlara dua edin yalvarın la yemlikune miskale zerretin fil ve vela fil ard. onların göklerde ve yerlerde miskali zerre kadar yani küçücük bir zerre kadarı bile Onların güçleri herhangi bir şeye yetmez. Wama lehum fihi min şerik. Allah'ın hiçbir şekilde onlardan bir ortağı yoktur. Wama lehum minhum min zehil. Bir de Onlardan herhangi bir yardımcısı yoktur. Kimse Allah'a şerik değildir, ortak değildir. Kimse Allah'a yardım etmez, yardım edemez. Allah da onlara yardım etmez. Walla tanfa'u shafaatu indehu illa limen azine lehu. Onun huzurunda, Allah katında. Allah'ın izin verdiklerinden başka hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Hatta ıza huzi'a'an kulubihim, ne zaman ki onların kalplerinden o dehşet giderildiğinde kalı maza kâle derler ki Rabbiniz ne, ne dedi, ne söyledi derler. qalul hak, ve huvel Ali'ül Kebir. Evet, derler ki Rabbimiz hakkı söyledi. O Alimül Kebir olandır. Kul men yezukukum mines semawati vel ard? De ki onlara göklerden ve yerden size kim rızık veriyor? Kulillah de ki Allah. Ve inna eyyakum eyyakum ve ala huda o fi deki hidayete erdiren Allah'tır. Ya biz hidayetteyiz ya da siz hidayettesiniz. Eğer biz hidayetteysek siz delalette siniz. Siz delaletteyseniz biz hidayetteyiz. Yani böyle karma karışık bir şey olmaz. Allah'ı kabul edenler iman etmiştir, hidayettedir. Allah'ın vahyini, hükmünü, peygamberini kabul edip itaat edenler hidayettedir. Yoksa biraz öyle olsun, biraz böyle olsun, hepimiz hidayete olalım. Yok öyle bir şey dedi Allah, de ki ya biz hidayetteyiz, siz delalettesiniz ya da siz hidayetteyseniz biz delaletteyiz. Kul la tesaluna amma azramna. De ki onlara bizim yanlışlarımızdan, suçlarımızdan dolayı siz sorumlu tutulmazsınız. Vela la nusalu amma taamalu. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz. Kul yecmeu beyneena rabbuna. Ve ki Rabbimiz Evet, aramızı bir araya getirecek bizi bir araya toplayacak summa yeftahu beynenâ bil sonra aramızda hak ile hükmünü verecek hükmünü yeftahu evet, açacak ve huvel fettahul alim Allah fettah ve alimdir o her şeyi bilendir Bununla beraber arayı açandır, müminle kafiri birbirinden ayırandır, zalimle mazlumu birbirinden ayırandır, cennetlikle cehennemliği birbirinden ayırandır. Vema erselnakce illa kafettenin nası besiren ve neziren, ve nezine ekselen nası la yalamun. Bizde İtabrüssülldi Efendimiz dedik seni insanlar içinde bütün insanlara bir müjdeci uyarıcı olarak gönderdik ama insanların çoğu bunu bilmezler dedi. İnna fethna leke fethen mübvinur. Allah buyurdu ki sana açık bir fetih verdik. Bu da Allah'ın fetih isminin bir kuldaki tecellisinin ayetleridir, beyanidir. Allah bir kuluna fetih verince ne olur? Nasıl olur? Evet. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Biz sana apaçık bir fetih verdik. Kime verdi? Resulullah Efendimiz'e. Evet. Ne oldu? Bu fetih verince ne oldu? لِيَغْفِرَ لَكَ Allah'u ne takdem min Allah ve ma Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. Mağfiret etmek için sana fetih verdi. Geçmiş ve gelecek Resulullah Efendimizin gelecek günahları da mağfiret olmuş. Neden dolayı Allah buna fatihdir çünkü bu fetih başka fetih yalnız. Ve yutimme ni'metuhu aleyke. Bir de senin üzerindeki nimetini tamamlamak için. Senin nimetin tamamına erdirmek için sana bu fethi verdi. Ve yehdiyeke siraten mustakime. Bir de seni sıratil müstakime hidayet etsin diye sana fetih verdi bu durumda Allah kime fetih verirse onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş demektir Rabbi katında bir nur üzere oluyor çünkü o bununla beraber Allah onun üzerindeki nimetini tamamlayacak tamamlamak için bunu yapmıştır bir de onu silat-i müstakime hidayet etmek için o artık sırat-ı müstakime hidayet olmuş ve Rabb'i katında bir nur üzeredir. Bu Fetih Suresidir. Birinci ayetten başladım, devam ediyor. Ve evet. yansuri ki Allahu nasren aziza. Allah aziz, şerefli bir yardımla sana yardım etti. Yardım etmiştir. Bu kuluna şeref vermek içindir. Kuluna şerefini teslim etmek içindir. Allah'ın muradi o kulun üzerinde gerçekleştiği için Allah bu şerefi ona bahşediyor ve ona bu şerefi alması için yardım ediyor. Bu durumda böyle biriyle beraber olanlar nasıl bir nimet kazanıyor? Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olanlar nasıl bir nimet kazanıyor? Hüvellezi enzeres sekinete kulu bir müminin bununla beraber Allah müminlerin kalbine sekineti indirir Lidadu imanen imanihim imanlarına iman katsınlar diye imanlarına iman katsınlar diye Demek ki Allah bir kulun gönlüne sekineti indirirse o imanına iman katmış olur imanı artmış olur Vallahi cünüdü semavati ve erd, göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir ve kana Allahu alem ve hakimdir. Allah alem ve hakimdir. Allah bunu neden böyle yapmış? Li yutqir <gülüyor> el mûminîne ve mûminat. Cennetin tezri min tepti hal anhar. Halidine fiha Allah bunu Mümin erkekleri ve mümin kadınları altlarından ırmaklar akan cennetlere koymak için bunu böyle yapmıştır. Ve yukeffire anhum Bir de onların günahlarını inkar edip yok etmek için bunu yapmıştır. Böyle yapmıştır. Ve kanezalike indallahi fawzan azima. İşte Allah katındaki büyük kurtuluş Murada ermek budur. Evet, ayet devam ediyor. Ve uzibel munafikin ve munafiqat ve müşrikine ve müşrikat. Allah bununla beraber münafık erkekler ve münafık kadınlara, müşrik erkekler ve müşrik kadınlara azap edecek neden azab edecek bu zanim zenne su onlar Allah hakkında su bulundukları için Allah hakkında kötü zanda bulundukları için Allah hakkında bir mümin neden sunda bulunuyor nasıl kötü zanda bulunuyor eğer biri Allah'ın isimlerine iman etmemişse Allah hakkında Kötü zandan kurtulamaz Evet çoğu zaman Kardeşlerimiz de böyle bir zana Düşüyor yalnız Mesela dese ki Allah beni affetmez Allah'ın gafur ismini Gafar ismini tevab ismini Apu ismini bir anda inkar etmiş oldu Allah hakkında Bu isimleri inkar edince zana düştü Kötü zana düştü ya da Allah beni rızıklandırmaz. Allah beni zengin etmez. Kötü zan. Evet. Allah bana merhamet etmez. Ben Allah'a vasıl olamam. Kötü zan. Allah hakkında kötü zandır. Bunlar kimlerdir? Münafık erkekler, münafık kadınlar, müşrik erkekler, müşrik kadınlar dedi oldu. Bunlar neden böyle münafık olmuşlar, müşrik olmuşlar? Allah hakkında kötü zanda bulundukları için onların kötü zannidir bu dedi. Allah onlara azap edecek. İman edenlere ne yapıyordu? İman edenlere de fetih veriyordu. Fetih. Gönüllerimi İslam'a açıyor. Alehim dairetus su. Onların bu kötü zannları bu kötü haleri düşünceleri onların başına gelsin dedi. Ben buna layık değilim dedi Allah. Ve gaddiballahu aleyhim. Allah onlara gazap etmiştir. Allah hakkında sui izanda bulunanlara, bulunanlara Allah gazap etmiştir. Ve gaddiballahu aleyhim ve la'anahum. Allah gazap etmiş ve onları lanetlemiştir ve adda lehum cehennem onlara cehennemi hazırlamıştır vesayet mesih o ne kötü yerdir evet Allah hakkında sui bulunmak onun için o kadar Feryat edip ille de Esmaul ül Hüsna'yı anlamamız gerekiyor. Allah'ın isimlerine iman etmemiz gerekiyor. Neden böyle feryat ettiğimi bu ayetten anlamak gerekiyor. Eğer iman etmezsek, anlayıp iman etmezsek Allah hakkında suizanda bulunuruz. Bu durumda ya münafık oluyoruz ya da müşrik oluyoruz. Bunun karşılığında Allah onlara gazap eder, gazap etmiş, onları lanetlemiştir, onlara cehennemi hazırlamıştır dedi. Kendisi hakkında suizanda bulunana. Yeminle söylüyorum, bin tane mümin ve Müslümanı bir arada tutun, işlerinden iki tane Allah hakkında suizanda bulunmayan çıkaramazsınız, iki tane. Yeminle söyledim bak. Ama Allah gafur ve gafardır. Allah onu uyarır. Kurum sen bu hali bana, bu tavli bana nasıl yakıştırdın? Sen bu sıfatı, bu ismi bana nasıl yakıştırıyorsun? Deyip onu uyarır. Ama o, o haline giderse Allah'a yemin ediyorum, o cehennemliktir. Allah'a yine yemin ediyorum ki, o bu haline devam ederse Allah ona gazap eder ve onu lanetler. Allah'ın lanetine uğrar ve hiç kimse onu kurtaramaz. Allah'ın mühlet vermesine aldanmamak gerekiyor. Yani her şeyin bir sonu vardır. En sonunda Allah ne der? Sen bunu yapmak istemiyorsun. Demek sen benden daha büyüksün, öyle mi? Evet. Bu haldeki birçok kardeşimiz vardır çünkü. Birçok dedim yalnız. Bir kişi değil, beş kişi değil. Bu hali yaşayan, Allah'a bu şekilde suizanda bulunup, Allah'ın gazabını, lanetini hak etmiş birçok kardeşimiz vardır. Söylemezsem sorumlu duruma düşerim. Herkesin kendisini kontrol etmesi gerekir. Ben, beni yaratan Rabbim hakkında suizanda bulunuyor muyum? Onun isimlerinden herhangi birini inkar ediyor muyum? Yok sayıyor muyum? deyip kendisine bakması gerekir. Allah şahidim olsun ben söylüyorum. Ben olduğu gibi söylüyorum. Ben onun söylediği gibi söylüyorum. Onun içinde böyle bir sorumluluğu kabul etmiyorum. Yani kimse kıyamet günü ya Rabbi biz kuluna güvendik ama bu kulun bize söylemedi diyemez, demezsin. Eğer merak eden varsa kendini sorabilir, buradan cevap verebilirim yalnız. Veririm. Evet. Ayet devam ediyor. Anil müminin. Muhakkak ki Allah müminlerden razı olmuştur. Hangi müminler? ve bi'auneke tahtaş şecere. O ağacın altında sana biat eden müminlerden Allah razı olmuştur. Evet. Bu ağaca Rıdvan ağacı denir. Rıza ağacı. Allah'ın rızasının ağacı. Ağacın altında sahabe Resulullah Efendimize biat ediyor. Ümreye gitmeye karar verdi Resulullah Efendimiz. Bununla beraber onunla binlerce sahabi beraber yola çıktı. Sonra müşrikler zaten onları içeri koymak istemediler. Resulullah Efendimiz Hz. Osman'ı elçi olarak gönderdiği onlara. Yani savaş için gelmemişiz. Zaten silahsız gelmişlerdi. Sadece kılıçları yanılardaydı. Kabe'yi tavaf edip döneceğiz, ömre yapıp döneceğiz, dediler. Müşrikler Hz. Osman'ı bir süreliğine alıkoydular. Evet. Sonra haber geldi ki Hz. Osman'ı şehit etmişler diye. De Resulullah Efendimiz buyurdu ki, gidip Mekke'ye gideceğiz. sadece kılıçları var yanlarında. Ya biz onları öldüreceğiz ya da öleceğiz. Evet. Ölümüne biat etmek isteyenler gelsin dedi. Benimle ölmeye gelenler gelsin bana biat etsin. Evet. Ölümüne biat diyor bu. Eksiksiz hepsi biat etti. Yola çıkarken münafıklar onlarla beraber gelmemişti. Niye gelmemişlerdi? Evet. Demişlerdi ki bunlar eceline susamış. Şimdi bunlar gidiyor. Bunlar Mekke'den göğü dönemezler. Mekke'den çıkamazlar. Evet. Kesinlikle onları Bunlar hepsini orada öldürürler demişlerdi. Ama münafık ya Allah'a güvenmemiş ya Allah'ı bilmiyor. Onun için İçlerine de münafık yoktu. Hepsi eksiksiz biat etti ona. Ölümüne. Onunla ölüme gitmeye biat ettiler. Allah da o ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur dedi. Bir anda rıza makamı, merziye makamı. Bir anda Allah onlara merziye makamı ikram etti. Neye karşılık? İmanına karşılık. İmanına karşılık. Allah yolunda canını vermeye karşılık. Böyle bir iman. Evet. Ve alime ma fi kulubi Allah onların kalplerindekini bildi, biliyordu. Ve enzle sekinete aleyhin. Allah onların üzerine sekineti indirdi. Neden? Kalplerinde eksiklik var, yanlışlık var. Ama Allah sekinetini verip onu tamamladı onlara, ikram etti. Öyle ki tam biat etsin, rızayı hak etsin diye. Yani tamamladı onlara, nimetini tamamladı onlara. Ve esâbehum fethem bir de onları yakın bir fetihle ödüllendirdi. Bununla beraber fetih gerekir. Yakın bir fetihle ödüllendirdi. Razı olsun fetih vermesin olur mu? Olmaz. Zahir olarak bunu anladığımızda Mekken'in olarak anlaşılır, evet, ama bunun hepsi maneviydi yalnız. Zahiri fetih de var içinde, ama bunların hepsi fetihti, hepsi maneviydi. Kezbeat kauun nuhun el murserib. Nuh kavmi resullerini peygamberlerini yalanladılar. İdqa lehum akuhum nuhun, ala tattaqul. Kardeşlerim onlara dedi ki, siz Allah'a karşı takva sahibi olmayacakmışsınız. <Sessizlik> <Sessizlik> İnilekum Resulun Emin. <Sessizlik> Muhakkak ki ben size gönderilmiş emin bir elçiyim, Allah'ın Resulü'yüm. Vette <Sessizlik> ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a itaat edin vema eselukum aleyhi min ecr ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum in ecriye illa ala rabbil alemin benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir Allah'tan Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin kavmi ona cevap veriyor kalu e nömen Biz sana hiç iman eder miyiz? Niye öyle söylüyorlar? Fettabe'a ker erzelu. Size sana rezil olanlar tabi oluyor. Fakirler, pokaralar, köreler onlara rezil diyor. Reziller sana tabi oluyor. Biz hiç sana tabi olur muyuz? vema ilmi bi makânu diamelun. Nuh Aleyhisselam dedi ki benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur, bir ilmim olmaz. Onların hesabı bana ait değildir. İn hesabuhum illa ala Rabbi. Onların hesabı ancak benim Rabbime aittir. Leu teshurun. Siz şöurettecek misiniz? Bunu anlasanız olmaz mı? Bunu şuuruna varsanız olmaz mı? Ben de sizin gibi bir kulum Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Öme ana değil müminin. Ben müminleri iman edenleri kovmaya memur değilim. İn ana illa nezirun mübin. Ben sadece bir nezir, bir uyarıcıyım. Kalu le'inlem tentahi ya dediler ki ey Nuh eğer bu davetten vazgeçmezsen letekunenne minel mercumi muhakkak ki seni taşlarız. Taşlanmış olanlardan olursun. Kale Rabbi inna qevmi kazzabun." Nuh dedi ki, Rabbim kalbim beni yalanladı. Bana yalancı dedi. Evet, Allah'ın Fethah ismini alamaya çalışıyorduk. Evet, burada geliyor. Fefteh beyni ve beynehum fetha Aramızı fethet dedi. Benimle onların arasını fethet dedi. Artık nasıl fethedeceksen öyle fethet dedi. Ve men ma'i minel mu'minin ve necini ve min ma'i minel mu'minin beni kurtar bir de benimle beraber olan müminleri kurtar dedi aramizi tetek dedi fe enjaynahu ve ma'ahu biz de onu ve onunla beraber olanları kurtardık fil fulkul meşhun onu gemide taşıyarak kurtardık. Sınma eğerk bedül Geriye kalanların hepsini de boğduk. İnne fizarli kelle ayet. Bahka ki bunda ayetler vardır, ibretler vardır. Kane ekseluhum müminin. Öyleyken, hal böyleyken, çoğu iman etmedi. وَإِنَّ الْرَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Muhakkak ki senin Rabbin aziz ve rahimdir. كَزَّبَتْ عَدُ الْمُرْسَلِيمِ Az kavmi aynı şekilde peygamberlerini yalanladı. اِلْقَرَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُودٌ ela تَتَّقُونَ Onların peygamberleri, nebileri, resulleri onlara şöyle söylemişti. Siz Allah'a karşı takva sahibi olmayacak mısınız? İnnelakum rasulun emîn. Lâka ki ben size gönderilmiş emin bir resulüm. Fettakullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Vemâ iselukum alayhi min ecrin in ecdîe illâ alâ Rabbi âlemîn. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Bakıyoruz peygamberler aynı şeyi söylemişler. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul edin. Hazreti insan olmayı kabul edin. Aminu billahi ve resulihi Allah'a iman edin Resulüne iman edin ve enfiku mimma جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يه۪ Bir de Allah'ın tasarrufunu size bıraktığı şeylerden infak edin فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا İman edip infak edenleriniz için lehum اَجْرٌ كَبِيرٌ Onlar için Büyük bir, kebir bir mükafat vardır. Ve ma Evet. Size ne oluyor? La tu'minune billahi ve resul La tu'mine billah Size ne oluyor? Neden Allah'a iman etmiyorsunuz? Ve resulü يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ Oysa ki Allah'ın Resulü sizi Allah'a iman etmeniz için davet ediyor. وَكَدْ اَخَدَ مِسَاكَكُمْ Bir de Allah sizden kesin olarak misak söz almıştı. Kendisine iman edeceksiniz diye. اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ Siz mümin değil misiniz? Eğer siz müminseniz, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirmeniz gerekmez. Ve o ki, kulları üzerine, kendi azabına ayetler beyinat. Sizi karanlıklardan nura çıkarsın diye, evet, resulüne ayetleri indiren odur. Li yukhrijakum minez zulumatı ilen nur. Sizi karanlıklardan nura çıkarsın diye ve inna allahe biikum la raufun rahim Muhakkak ki Allah sizin için rauf ve rahimdir Son bir ayet daha okuyayım, bir iki ayet daha Allah mali infak etmeyi emrediyor münafıkları anlatırken onların Dünya hayatını, dünya marını tercih ettiklerini beyan ediyor. Allah bunu ısrarla beyan ediyor. Sanki biri münafık midir, değil midir? Nereden anlaşılır diye soracak olsa, infak ediyorsa değildir, etmiyorsa münafıktır diyor. Ayetleri okuduğumuzda bu, hep birbirine karşılık olarak Allah zikrediyor. Hatta da sene buyurur ki, Evet, kısaca Marun'dan okuyayım. Neden Allah yolunda intihak etmiyorsunuz ki? Neden harcamıyorsunuz ki? Oysa ki göklerin ve yerin birası zaten Allah'a aittir. Allah'a güzel bir borç verecek kimse kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah onu onun için katlar. Hem onun için daha güzel, kerim bir mükafat ayrıca vardır. Allah infakı kendisine borç olarak verilmiş olmayı kabul eder. Evet, kıyamet gününde bir sahne anlatır. Yevme terel mu'minune vel mu'minat. O gün sen Mümin erkekler mümin kadınları şöyle görürsün. Yesa nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. O müminleri önlerinden ve sağlarından nurlarının onları aydınlattığını görürsün. Vesakum yevme cennetun tecrimin tahtiha elenharu halidin fiha. O gün onlara müjdeleri Onlara verecek olan müjde altlarından ırmaklar akkan, cennetlerdir. Ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Zalike huvel fevzul aziz. İşte büyük kurtuluş murada ermek budur. Ayet devam ediyor yalnız. Yevme yekulul münafikune vel münafikat lillezine amen Münafık erkeklerle münafık kadınlar iman etmiş olanlara derler ki, Unzurna nektabiz min nurikum. Durun derler, bize de bakın. Bize taraf dönün. Sizin nurunuzda yürüyelim, nurunuzdan istifade edelim derler. Qilerci'u vera'ekum fel temisu nura. Onlara denir ki, geriye dönün de kendinize nur arayın. Bu nürü kazanmak dünyada vardı. Biz bunu dünyada kazandık. Eğer nur istiyorsanız geri dönmeniz gerekir. Gidip orada kazanmanız gerekir. Burada böyle bir şey mümkün değil. Değilir onlara. فَدُرِي bir sur. Allah onların arasına bir sur çeker, bir perde çeker. لَهُ بَابُ Kapısı olan bir surdur bu. Batini ruhu rahme, onun iç tarafında rahmet vardır ve ruhu bir azap. tarafından da, dış yönüyle de onda azap vardır. İçinde rahmet, dışında azap vardır. Günah du Münafıklar onlara bağırıp şöyle derler. Araya perde çekildi bu sefer. Elemnekul <gülüyor> me'akum. Biz dünyadayken sizinle beraber değil miydik? Beraber olmak kurtarmıyormuş insanı. Münafıklıktan kurtarmıyormuş. Evet biz sizinle beraber değil miydik derler. Kalu <gülüyor> bela. Derler ki evet. Siz bizimle beraberdiniz. Beraberdir ama kalbi münafıktır. İman etmemiş. Bizim feryadımız bunun içindir zaten. Madem ki geliyorsunuz, o zaman bizi dinleyin. Gerçekten beraber olalım. Yani bir tek zahiri olarak değil. Batın olarak çekilen, araya çekilen perde içinde rahmet, dışında azap vardı. Yani bir tek dıştan beraber olmak yetmiyor. İşimizden de beraber olmak gerekiyor. İçten Onlar dediler ki evet siz bizimle beraberdiniz. Velakinnekum tatamtum enfusakum. Ama dedi dediler sizin nefisleriniz sizi fitneye düşürdü. Allah'ı dinlemediniz. Nefsinizin verdiği vesveseyi dinlediniz. Nefsiniz sizi fitneye düşürdü. Utarabdınız. Utardınız. Siz gözetlediniz. Şüpheye düştünüz. Şüpheye düştünüz. Yani bakıp kontrol edip şüpheye düştünüz. Wa harit kumul emani yu hatta ca'e emrullah. Sizin o kuruntularınız emaniyeleriniz, Allah'ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. görüntülerini sizi anlattı. Acaba şöyle midir? Acaba böyle midir? وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُرُ O mağrur olan şeytan, gurura düşüren, düşüren şeytan sizi Allah ile aldattı. Allah ile aldattı. Sizi Allah'a güvendirdi. Yani ben yapmasam da bir şey olmaz. Bu kadar yapmışım benim için yeterlidir. Allah'ın rahmeti çoktur beni affeden. İyi de sen münafıksın. İyi de sen Allah'a kafa tutuyorsun. Sen Allah'a itiraz ediyorsun. Sen Allah'a ben senden daha çok biliyorum diyorsun. Daha iyi biliyorum diyorsun. Ben senden daha rahimim diyorsun. Senin yaptığını ben yapmazdım diyorsun. Ben olsaydım şöyle yapardım diyorsun. Sen kendini Allah'a şirk koşuyorsun. Bu hal ile eğer şeytan sana sen kurtuluyorsun. Seni Allah'ın rahmetine güvendiriyorsa Allah ile aldatıyor demektir seni. Evet. Ayet devam ediyor. Fel yevme la yu'khızu minkum fidyetum. Bugün sizden herhangi bir fidye kabul edilmez. Münafıklardan, müşriklerden herhangi bir fidye kabul edilmez. Vela evet. minel lezine keferu. Ne de kafirlerden. Mevâkumun nar. Onların yeri ateştir. Gideceğiniz yer ateştir. Hiye Mevlakum. Sizin Mevlanız ateştir ve bir istelmesidir. O ne kötü bir yerdir. Hiye mevlakum. Ateş sizin Mevlanızdır. Ateş sizin Mevla demek yardım eden demektir. Ateş sizin yardımcınızdır. Ateş size yardım edecek bugün. Ateş nasıl yardım ediyor? Ateş insanın Mevlası nasıl oluyor? Evet. Ateş seni yola getirir. Ateş senin hiçbir şey olmadığını sana gösterir. Senin nefsine de sana da boyun büktürür. Elem Yani li'llezina amenu en taksha'a kulubuhum bi zikrillah. O iman edenlere, o iman edenler için Allah'ın zikrine kalplerinin ısınma zamanı, yumuşama zamanı gelmedi mi? Wa man zilah min halkin, wa la yakunu kel dedine kitabe min tabl. Kendisinden, sizden, yani kendinizden önce kitap verdiklerimiz. Onların da kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşmıştı. Sizin de üzerinizden böyle uzun bir zaman geçti de mi böyle oldunuz? Allah'ın zikrine karşı kalbiniz katılaştı. Allah'ın zikrine kalbiniz ısınmıyor, yumuşamıyor. Muhabbetle kalbiniz dolmuyor. Üzerinizden uzun bir zaman mı geçti? Yani Allah'ın vahyi de sizin aranızda uzun bir zaman mı geçti? Siz de ehli kitap gibi böyle oldunuz. Fetâ ve aleykumul emedu ve kâset kulûbuhum. Üzerinizden uzun bir zaman geçti, kalbiniz hatırlaştı. Ve kesilen minhüm fasihum. Evet. Onların çogu fasıxtır. İyâlmoğu, Ana Allah'e yuhil arda, بعد موتها. Şunu iyi bilin ki, Allah yelgizini ölümünden sonra dilüter. Kat belli naale komul ayat. Evet. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor. Leallekum ta'kilun. Aklınızı kullanırsanız diye. Allah yer ölümünden sonra diriltir. Yağmur rahmetini indirir, diriltir. Sizin gönlünüze de ayetlerini rahmet ayetlerini indirir ve sizi de diriltir. Eğer aklınızı kullanırsanız Allah'ın ayetleriyle dirilirsiniz. Onun için size ayetlerimizi böyle açıklıyoruz dedi Allah. Ölmüş kalp münafaban kalbidir, müşrikin kalbidir. Allah hepimizi vahiyyle dirilsin. Fetah ismiyle tecelli edip gönlümüzü açsın. Bize apaçık tekih fethi mübini hepimize, her birimize tek tek ihsan etsin inşallah. ikram etsin inşallah. Gönlümüzü İslam'a açsın inşallah. Bizi müttakilere önder eylesin inşallah. Neslimizden gelenleri de müttakilere önder eylesin inşallah. İmam eylesin inşallah. Gönülleri İslam'a açan mütakiler eylesin inşallah. Amin.